uzun yol şoförleri ve sürekli seyahat eden insanlar namazlarını seferi olarak mı kılmalıdırlar? Namazların kısaltılarak kılınabilmesi için dinen seferi hükmünde bulunmak icap ediyor. Seferilik de bilindiği gibi bulunduğu mahalden 90 kilometrelik bir yere, en az 90 kilometrelik mesafede bulunan bir yere gitmek üzere bulunduğu meskün mahalli terk eden insan demektir seferi olan kimse. Bu halde de seferilik diyoruz. Bu duruma gelen bir kimse artık namazlarını seferi haldeyken, yolcu halindeyken kısaltıp kılar, kısaltarak kırar. Yolculuğun bir sınırı yoktur. Seferilik kendi şartları içerisinde Devam ettiği sürece namazlar da seferi olarak kısaltılarak kılınır. Mesleği icabı sürekli olarak yolculuk halinde bulunan insanlar da namazlarını tabi olarak sürekli olarak kısaltarak kılarlar. Ta ki memleketlerine dönünceye kadar yahut da bulundukları yerde e, seferilik şartları içerisinde mukim yani yerleşik insan durumuna geçerlerse o zaman şartlar değişebilir.